Zannetlerimiz için ne inandığımız herhangi bir şeyi sorguluyoruz, ne de amellerini yani Ya Biz zaten işte Müslüman bir kısımdayız. Son muhasır yapıyorsa o teklere gideceğiz. Böyle kurtuluruz zannediyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında, bakın bu e, artık zaman ümmetine gönderilmiş bir kitap. Yani bu işte müşrikler ve İslam tebliğe değil de artık bu kitabın vazifesi bitti diye bir şey yok. Yani Kur'an-ı Kerim kıyamet gününe kadar... İttiba edilmekle, tabi olunmakla e, muhatap olduğumuz bir kitap. Kur'an-ı Kerim'e bir bakın. E, bu kafayla bakılırsa Kur'an-ı Kerim'in %80'ini bizi ilgilendirmiyor. Dersin koyarsın şuraya, sadece tedavik için okursun. %80'i bu kafaya göre seni ilgilendirmiyor. İşte alimlerin rağitlerini Rabler edindiler buyruluyor. Bu işte müşrikler hakkında, Yahudiler hakkında, Hristiyanlar hakkında diyorsun, böyle atıyorsun. İşte Allah'tan başkasına seslenmeyin. İşte bu şirk koşanlar hakkında, canım benim ne ilgilenir, ben Müslüman, ben Allah'a kabul falan filan. İnsan böyle böyle kendini kandırır. Bu kitap tehditleriyle ve sakındırmalarıyla kıyamet gününe kadar ümmete rehber diye delil olması için indirilmiş bir kitap. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesamın bildirdiği gibi sizden öncekilerin başına gelenler karışı karışına, adım adımına aynen benim ümmetim de meydana gelecek diyor. Yani şöyle düşünün. İslam'dan önce Yahudiler vardı. Hristiyanlar vardı. İşte cahiliye ehli, şunlar bunlar. Yani ne kadar batıl din varsa, bunlarda ne gibi hasletler varsa, Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan, yasaklanan ne kadar uyarı varsa, bu ümmette hepsi meydana gelecek. Hepsi meydana gelecek ki Allah Azze ve Celle önceden hüccet olsun diye kitabında bunu bildirmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerine bildirmiştir. Mesela bize şu an halen daha bize garip geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Deccal'in diyor bir gözü kördür, Rabbiniz kör değildir diyor. Buradan anlayın diyor. Yani bu böyle bir uyarıya ne gerek var diyebilirsin. Yani şu an düşündüğün zaman böyle bir uyarıya ne gerek var zaten öyle değil işte. Bununla imtihan olacak bu ümmet. Yani o gözü kör olmasına rağmen... Hakkında bu kadar e, bildiriler, yani Deccal'in vasıfları hakkında bu kadar uyarlar olmasına rağmen, yani ciltler tutar, en azından bir cilt tutar. Deccal hakkındaki bir güyeri topla, hadis-i şeriflerde mütevatirdir. <gülüyor> Bunlar topla, hacimli bir kitap oluşur. Böylesine ayrıntılı uyarlar var ne Ama dikkat edin, bu ümmet, bu ümmet muhatap olacak ona ve insanların çoğu ona tabi olacak. Yani bu Deccale tabi olacaklar sadece Yahudiler, Hristiyanlar değil yani. Bu ümmetten bahsediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler, şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan sözlerin değerini bildikleri için mesela Esma Radiyallahu gelen bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor bize Deccal'den bahsetti. Onlar çok uzattı Deccale. Yani şimdi bak bu kadar asır geçmiş. Deccal'den bahsetti diyor. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Ben diyor... İşte un karıp hamur yapan bir kadınım diyor. Ben diyor hamurumu yapınca kadar deccal çıkar mı diyor. Bir başkası mesela Hafsa Radiyallahu Anh'a'dan gelen rivayette yani Allah Resulü dinledikleri zaman muhtemelen aynı ortamda dinlediler. O kadar korktu ki evine kapandı. Hemen şu çalıkların arkasında da deccal oradan çıkabilecek zannetti diyor. Yani sahabe bu şekilde iman ediyordu. Bugün bizim mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarılarına, tedliğine karşı durumunuza bakacak olursak, yani biz e, bu bizim için, için yegane artık hidayet rehberi, bizi kurtaracak şey Allah'ın Resulü'dür, alemlere rahmet olarak göndermiştir ve her bir sözü, her bir fiili, kavli, ikrarı bunların hepsi bize dinde bir hüccet. Biz söz olarak şöyle deriz, bir <gülüyor> gün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatlı olsaydı ne yapardık? Her gün ne yapar eder giderdik sohbetine katılırdık. Yani lafta bunu hepimiz söyleriz. Ama e, böyle bir imkanımız var aslında. Yani evimize hadis kitaplarını koyarız. Her gün üç tane hadis, beş tane hadis dinlemek istemez misiniz? Yani aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olur gibi. Eğer o sözlerin değerini bilirsek, yani bizim hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu, aynı e, yani ilim sahibi olmayan bir kadını düşünün ihtiyar bir kadın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya ona işte ihtiyarlar cennete giremeyecek. Bu kadın e, hüzünleniyor. Yani depresyona giriyor. Yani cennete giremeyeceğim diye. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada maksadı latife yapmak. Yani herkesin genç gireceğini kastediyor. Sonra da bu bildiriyor da kadın ancak ondan sonra rahatlıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyledi mi bir şeyi bitmiştir. Sahabe meseleye böyle yaklaşıyor. Allah Azze ve Celle bir vahiy indiriyor. Mesela Hayber senesi ehli eşekleri neti haram kılınıyor. O haber geldiği zaman sahabeleri bir grup sahabe kazanlar kaynatmışlar. Eşek kaynıyor içerisinde. Eşek et. Bu haber gelince derhal ters çevirdiler, döküverdiler diyor. İkileme yok. İşte içki meselesini biliyorsunuz. İçki yasaklandığı zaman, kesin yasak geldiği zaman litreler dolusu İçkileri derhal sokaklara döktüler de Medine'nin sokakları şarap doldu diyor. Yani şarap nehirleri oldu adeta. Bu şekilde anlatılıyor. Yine kıbrenin değiştirilmesi haberini bir sahabe getirdiği zaman işte Beytülmaktis'e doğru namaz kılan sahabe daha namazın içerisindeyken bu haber gelir gelmez haberde getiren çocuk sahabe. Yani bu çocuk ne diyor falan filan işte namaz bitirelim, ondan sonra ne diyormuş bakarız, böyle bir şey yok. Derhal namazın içerisinde kıble değişiyor, İmam öbür tarafa geçiyor, e, cemaat ona göre yerlerini alıyor, derhal ittiba ediyorlar. Kadınlar desen, yine kadınlar da öyle. Tesettür ayeti indi zaman, Ahzabel 9 veya Nur 31, indi zaman diyor sahabeler, sahabe hanımları, hiç beklemediler diyerek eteklerinden bir parça kesip yüzlerini kapattılar diyor. Yani, bu e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine, kelimesi kelimesine bir ittiba görüyoruz. Başka bir zaman, e, haç, estağfurullah, e, cihat esnasında binekliler gidiyor. Sahabelerden bir tanesi, Cabir radıyallahu anh yanlış hatırlamıyorsam, yürüyerek gidiyor. Komutan geliyor bunun yanına, işte bineğin var diyor, niye bineyine ne bilmiyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah yolunda e, ayağı tozlanan kimseye, Cennet vaadetti. ben ayağımın tozlanmasını istiyorum Allah yolunda diyor. Komutan hemen e, birliğin ta önüne geçiyor. Oradan soruyor ki, ey Cabir bineğin var, neden bineğine binmiyorsun? Cevabı herkes duysun diye bunu tekrar soruyor. O da böyle söylüyor, aynısını tekrar ediyor bağırarak. Bunun üzerinden ne kadar binekli varsa hepsi bineklerinden iniyorlar, yürüyerek gidiyorlar. Yani sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadis-i şerife kelime kelimesine ittiba etmek için. Yani eğer bizim gözümüzde, kalbimizde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, değeri büyürse e, biz sufiler gibi bir değerden bahsetmiyoruz. Mesela sufiler kaşından gözünden bahsediyor. E, yani onu böyle bir kutsal, kutsaldır ama... E, ulaşlamayacak bir kutsallık ve tabi olunmayan bir kutsallık sadece işte duygularını boşalttığın, stresini arttığın işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından bahset, gözünden karşından bahset ama tabi olma. Böyle bir e, obje olarak değerlendiriyorlar. Neredeyse ilahlaştırıyorlar ondan sonra da zaten. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ne için gönderildiğini hayatından nasıl e, bir mücadele ettiğini o Allah katında en değerli kul olmasına rağmen Allah'ın dinini yaşama hususunda Allah onu nelerle imtihan etmiş? Düşün insanların en seçkinisin. Alemlere rahmet olarak gönderilmişsin. Ve kıyamet gününe kadar gelecek herkes için artık kurtuluşun yegane rehberisin. Allah onu bunun için gönderdi. Ve o ne yaptı? Onun tavırlarını bize örnek kıldı. Yani o en çok Allah yolunda eziyete uğratılan, sıkıntı çeken kimse diğer tarafta. Yani bizim burada şunu ibret olarak çıkarmamız lazım. Demek ki Allah'a itaat edip, onun katındaki cenneti, cehennemi düşünüyorsak, yani cenneti arzu ediyor, cehennemden korkuyorsak, sakınıyorsak, bizim dünyada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha üstün bir hayat yaşamayı aklımızdan mı çıkarmamız lazım. Hedefimiz bu olmamalı. Biz cennete talibiz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buraya yol gösterici. Yani o örnek. Bizim kafamızda şekillenen, asırlardır şekillenen şey hep şu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi olan, yani ilminin varisi olan kimseler özel yerlerde olur. İnsanların arasına da pek fazla karışmaz, yüz göz olmaz. Eli sıcaksudan soğuk suya değmez eğer buna imkan varsa hep böyle bir makama konuya çalışılır. Yani ilim sahipleri veya toplumda öndelik edecek kimseler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara en layık kimseydi. Yani dışarıdan elçiler geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saraylarda, köşklerde karşılamıyordu. Mescitte bir oda vardı. Yani mescitte böyle şatafatlı kiliselere dönülmüş şekilde bir mescit değildi malumunuzu. Yani zaman zaman çamura secdetmek zorunda kaldıkları bir yer mescidine dedi. Mescidin bir odası vardı, heyetleri o odada karşılıyordu. Ve insanlar işte kralımız nerede, liderimiz nerede, bu mu diye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tanıyamıyorlardı. Diğer insanlardan ayırt edemiyorlardı. <gülüyor> Hatta bunu şeyde de insanlar gördüler, yine <gülüyor> hicret esnasında da. Ebu Bekir Radiyallahu mıydı, Allah Resulullah, o muydu yoksa diğer miydi diye. Bunu bile karıştırmışlardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam statü olarak da diğer Müslümanlardan ayrı bir yere kendini koymadı. Bilakis o örnek olduğu için, örnek olmak için hiç ihtiyacı olmadığı halde en zahid insan olmuştur. Yani dünya hayatına en zahid insan o olmuştur. Başkaları karnına bir taş bağlarken o iki taş bağlamıştır. Başkaları daha rahat yerlerde yatarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e tek kat bir hasır üzerinde yatıyor. Ömer radıyallahu anh ona ey Allah'ın Resulü, işte sen Allah'ın Resulüsün deyip de böyle döşek gibi bir şey teklif ettiğinde yani daha yumuşak bir yatak teklif ettiğinde bana ne dünyadan bırak ey Ömer dünya onlar mı olsun diyor Allah Resulü Allah Resulü bunlara hiç ihtiyacı yok. O zaten Allah katında yeri makamı belli olan bir kimseydi. Fakat ümmetine örnek olmak için bu dünyanın en ağır şartlarını o yaşadı. Örnek olmak için. Bizim ise ihtiyacımız var. Onun ihtiyacı yoktu, o böyleydi. Bizim ihtiyacımız var, fakat bize hafifletme kılmış. Yani bu dinde kolaylıklar, hafifletmeler var. Buna rağmen insanlar, yani din gayet kolay olmasına rağmen, ya böyle kolay bir cennet olur mu dercesine dini zorlaştırmışlar. <gülüyor> Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti için, kendisi ve ümmeti için razı olduğu bazı fiilleri değersiz görüyorlar. Mesela işte töleba mes etmek, meslere mes etmek veya namazı kısaltmak veya oruçta iftar meselesi. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu diyen kimse. aramızda Allah'a bileniz benim. Ondan en çok korkanınız benim. En iyi tanıyanınız benim. O öyle söylüyor. Benim sünnetimden yüz çevren de bizden değildir diyor. Benden değil ilgilidir diyor. Bunu söyleyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela sahabeler halen de bu fikir kanıtları içerisinde olduklarında mesela Abdullah bin Ebi Efba radiyallahu anh'tan rivayette işte bir yerde yolculuk esnasında konaklıyorlar. Güneş diyor henüz kaybolmamıştı diyor. Veya henüz yeni kaybolmuştu diyorlar. Daha yeni kaybolmuştu. Fecdah lena yani bize bir... Ee, Hurma bulamacı, sevik bulamacı <gülüyor> hazırlar diye birisine söylüyor. O oradan alıyor. Güneş kaybolsaydı Allah'ın Resulü diyor. Sen Allah Resulüne dini mi öğretiyorsun? Yani bu ameli şey görüyor. Kolay, hafif yani oruç. İyi de bu orucu sana din kılan, onun diliyle açıklayan Allah Azze ve Celle. Resulü de örnek almanı emrediyor. Allah Resul tekrar söylüyor. Bukhara'nın rivayetinde tam 3 sefer Allah Resul'ü emrediyor. 3 sefer. Bakın demek ki bir de şurasına dikkat edin. Sahabenin ağırdan aldığı mesele nasıl bir mesele bakın. Burada ağırdan alıyor bak bu sahabe. Ama diğer meselelerde derhal, yani prensip meselelerde, kıble meselesinde, işte tesettür meselesinde, içkinin haram kılması meselesinde bak hiçbir problem yok, problem yok. derhal itaat ediyorlar. Bak böyle bir meselede acaba dinimizden bir şey mi olacak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acaba güneşin kaybolmadığını yani ışıklarının kaybolmadığını mı fark etmedi diyerek hemen beşeri vasfına döndürüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar diyor işte akşamın gelmesini bekleseydin ya Allah'ın Resulü diyor. Üçüncü sefer tekrar söylediğinde artık bir mecburiyet geliyor. Bulamacı eden hazırlıyor, Allah Resulü insanların önünde içiyor, iftarını yapıyor ve şöyle buyuruyor. Güneş kayboldu mu? Batılık güneş kayboldu mu? Ve akşamın şu taraftan yönelmeye başladığını gördünüz mü? Artık oruçlu iftar eder diyor. Şimdi diğer hadislerde iftarda acele etmek, sahurda geciktirmek. Yani bu ümmetin fıtratı budur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar bunun tersini yapmaya başladıkları zaman sıfır sapmışlar demektir diyor. Bu Aslında bu sapma mesela Yahudilerde Hristiyanlarda olan bir sapma. Yani bu ilk defa İslam ümmetinde ortaya çıkmış bir sapma değil. Öncekilere de varmış zaten bu. Onlar böyle geciktirirler diyor. Hristiyanlar mesela geciktirirler iftihar ediyor. Şimdi diğer bir hadiste buyuruyor ki mesela bunları yakalamak önemli. Sen oruç tutuyorsun. Ne için tutuyorsun? Allah için. Yani bu amelde razı olacak olan o, e, şer'i olarak sınırlarını koyan o. Ama sen buna eğer insanların razı olmasını katarsan bu handikafa düşersin. Çünkü insanlar senin işte güneş kaybolur kaybolmaz oruç tutmanı şu an şey yapmıyorlar. Sahabe döneminde bile olmuş ki bu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın böyle olmasın Aran'ın, üç sever emretmesin Aran'ın sahabe Ar'dan alıyor. Bak vahyin dışındaki şeylerde, ile gelen şeylerde e, farklı düşünceler var. Allah Resulü emrediyor, emrediyor, üçüncüsünü ancak bu yerine geliyor. Allah Resulü vefat ediyor. E, i̇bn Ömer radiyallahu anh'la sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kıl gibi her fiilinde taklit etmeyi amaçlamış, ittiba etmeyi e, azmetmiş bir sahabe ibn Hatta öyle ki eğer bir hac yolculuğunda şöyle bir kavis çizse hiç ihtiyacı olmadığında o kavisi aynen adımları Allah Hürsün'ün adımlarına değsin diye öyle kavisi yapan birisi. Yani rivayetlerde onun bu konudaki hırtı çok bariz. Yani bevlettiği yere bevletmesi, işte dinlendiği yerde e, mola vermesi falan. Yani bu çok şey. Diğer sahabelerden de buna benzer örnekler var. Yani bu i̇bn Ömer radyalarına Nafi diyor ki o kadar diyor erken iftar ederdi ki yani bu Nafi'nin sözü diğer insanlar sahabeler veya tabi onun atkı ben diyor ayıp olmasın diye diyor yani ters bir görünüm almasın diye önünü gererdim diyor onu iftar edesin insanlar görmesin diye diyor engellemeye çalıştım görmelerini diyor bu işte bizim toplumumuzun psikolojisi Şimdi eğer bizim gayemiz Allah azze ve celal razı etmekse bakın Allah Resulü aleyhissatü sallam şöyle buyuruyor. Allah azze ve Celle kulunun iftarda acele etmesinden razı olur, hoşlanır. Çünkü ondan gelecek bir ihsana ona muhtaçlığı sergiliyorsun sen burada. Allah bundan razı olur diyor. Bunu Allah Resulü aleyhissatü sallam bildirir. Ama insanlar razı olmaz. Eğer senin gayen insanlar razı etmekse sen onlar hiçbir şekilde Zaten razı demez. Fakat eğer Allah'ı razı etmeyi hedeflerse, Allah insanlar senin yerine razı eder. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyardığı şeylerin aynı, yine kitapta Allah Celle'nin uyardığı şeylerin bu ümmette meydana geleceğini bildiriyor dedik. Mesela sizden öncekilerin fırkalaştığı gibi fırkalaşmayın. Bu ümmette bu meydana geldi. Bu hırkalaşmanın adını kılıflara sokarak ortaya koydular. İşte ümmetinin iftihabı rahmettir. Yani mezheplerin nasıl süslediklerini hepiniz biliyorsunuz. İşte mezheplere yetmemiş tarikatlar. Tarikatlarda ayrı bir şekilde süsleniyor. İyi de kardeşim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden öncekileri adım adım karış karış takip edeceksiniz. Eğer onlardan biri keler deliğine girecek olsa bu ümmette de girecek olacak diyor. Yani bu kadar manasız, anlamsız bir şey bile yapsa onu da bile takip edeceksiniz demek bunun manası. Şimdi Allah Azze ve Celle bildiriyor ki, Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor ki, bizden öncekiler dinleri de fırka fırka ayrılmışlar. Bu ümmette eğer bunlar mezhepler değilse, tarikatlar değilse bu ayrılanlar kimdir? Diyecekler ki, Canım, ehli sünnetin içerisinde fırkalaşmalar kastedilmiyor burada. İşte Muteziliyesi, haricisi falanı filanı. Sen kendini böyle tatmin et. Allah azze ve celle biliyor ki her bir fırka kendi de sevinir. Allah'ın dininden sapmış olan her bir topluluk yani böyle bir şey olmasa, Böyle bir yani kendilerini tatmin edecekleri bir açıklamaları olmasa zaten böyle bir şey olmaz. Batıldan hepsi süslü bir şekilde geliyor. Siz düşünebiliyor musunuz? ile karşılaşmış, sahabeden Kur'an ilmini almış kimseler, dinlerinde aşırı gidiyorlar. Halil bir toplu, Herlerin ilkleri onlar. Mesela İbn-i Mesud anh, onları mescitler için kovuyor? Sünnette var olmayan bir şekilde Allah'ı zikretti. Bizim gayemiz Allah'ı zikretmekten başka bir şey değil. Hayırdan başka bir şey değil diyor bu kimseler. İbn-i Mesud yalan cevabına dikkat edin. Yani allah Resulü daha yeni huvat etmiş o bunları yapmadı. Sahabeler bolca hayatta onlar yapmadılar. Siz mi onlardan daha hayırlısını getirdiniz, yoksa bir saklık kapısı mı açıyorsunuz? Yani onlardan hayırlısını getiremeyeceklerine göre, naslarla sabittir bu, saklık kapısı açıyorlar. Bu sebeple İbn-i Mesud ad onlardan yüz çelik terk ediyor. Bu kimseler ee, Ali radıyallahu gibi. Yani cennette müjdelenmiş bu. Yani 10 kişiyi e, İsmen Beresliği hadisinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ve hakkında pek çok e, hadis-i var Ali radıyallahu hakkında. Onun üstünlüğü fazleti hakkında. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın damadı, kızını verdiği şahıs hakkında işte cennetlik gençlerin efendisi e, Hasan ve Hüseyin'dir. Onların babası ise ikisinden hayırlıdır dediği şahıs. Ali böyle bir zata karşı bir takım insanlar din için, dini gayelerle ayaklanıyorlar ve ellerine geçirseler öldürecekler. Tekir ediyorlar. Din gayretiyle. Yani onların derdi de değil. Diğer bütün gruplarınki de böyle. Mesela bir şiilik oluşuyor. Bunlar da dini söylemleri, dinin delillerini kullanarak bunu yapıyorlar. Yani hiçbir fırkayı Düşünemezsiniz ki işte dinin delilerinden bağımsız kalırsın. Öyle değil. Yani bu esaslı fırkalar, esaslı akide fırkalarına baktığınız zaman e, bunların davetçileriyle gerçekten kendi mezhebini bilen, kendi akide bilen bir davetçisiyle karşılaştığınız bunu bayağı bir sıkıntı Yani bir bugün e, işte bakiyelerin, Mustafa İslamoğlu, Abdullah Bayındır işte Yaşar Nuri var daha günlerde. buna benzer kimseler. Bu işi böyle akademik delilleri kullanarak yapanlar. Bu adamlar işte Kur'an'dan bir şeyler getiriyor veya sünnetten çarpıtarak gerek reddetmek için, gerek ispat etmek için. Bunlar akli, mantıki zemini kurarak öyle konuşuyorlar ki sen zannedersin bunla konuştuğu zaman Kur'an'dan, sünnetten konuşulma, bu sünneti ihledersin. Öyle zannedersin. Yani her sapıklık böyle kendisini süsleyerek gelir. İblis dahi Allah Azze ve Celle'nin secde emrine itiraz ederken kendisine gerekçe bularak itiraz etti. Yani mantıklı bir zemini oluşturur. Şimdi siz bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin aleyhinde o sünneti geçersiz bırakmak için sağda solda konuşanları gördüğünüz zaman mesela biz burada Az önceki neşlerde de bazılarının isimleri geçti. Ya ne var bunda? Onlar da işte bir senefi izliyorlar, tevhide çağırıyorlar falan filan. Böyle duygusal yaklaşımlar olabilir. İnanın bunların ortaya koydukları şeylerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte sünnetlerine karşı sahabenin tavrı ile bunların tavrını karşılaştırdığınız zaman sahabeler çok ters sözler söylerdi. Bunlar görünüşte sanki sünneti inkar etmiyor. Ama işlevsiz bırakıyor. Laf oyunlarıyla. İşlevsiz bırakıyorlar. Sonuçta sen e, sünnetin çok güzel, savunuculuğunu yapıyormuş gibi lafını, edebiyatını yaparsın. Ama işlev olarak o senin hayatında asla amel edilemez. Çünkü masraf var, şu var, bu var, zaman var, zemin var diye. Onunla e, aslında amel edilemez olduğunu ortaya koyuyorsun. Tamam sünnet böyle de bir de şöyle gerek ee, alternatifler sunuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiğin şey. Bu alternatifler fınlanın sebebi ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinde karşılaştığı sıkıntılarla karşılaşmama düşüncesi. Bunun adına maslahat dediler. Dinde masraatları gözetmek vardır esasında. Yani kimse, yani muteber masraata kimse karşı çıkamaz. Şer'an muteber masraata. İlk önce kafalarımızı düzeltmemiz lazım. İnsanların Maslahatı için en uygun olan şeyi Allah azze ve celle emretmiştir. En uygun olan şeyi insanların din ve dünyalar adına en uygun olan şeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sünnet kılmıştır. İlk önce bunu bir kafamıza yazmamız lazım. Allah Resulü'nün sünnetinden daha uygun bir maslahatı <gülüyor> asla biz koyamayız. Bütün dünyanın en akıllıları bir araya gelse bunu yapamaz. Çünkü o vahil hareket ediyordu hata etse bile Allah azze ve celle tarafından bayağı kontrol ediliyordu. Şimdi biz kendi dilimize şunu söyleriz. Her meselemizde bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığını Kur'an'a ve sünnete arz etmek. Hepimizin dilinde bu var. Kur'an'a ve sünnete arz etmek. Ama bu insanlar diyorlar ki, tamam sünnet böyle ama şimdi zamanı değil. Yani bir kere sünneti burada iptal ediyor. Açık açık inkar etmiyor. Açık açık inkar etse durumu çok daha değişik olacak. Küfür ya nifak şubelerine girecek. Burada olduğu net olarak ortaya çıkacak. Ama bunu <gülüyor> yapmıyor. Sünnet de arz edeceksin. Kitap ve sünneti arz edeceksin. Hatta ama dediğim gibi sünnet arz et. Sünnette mesela en basit, fıtır sadakasıyla hepimizin kullukla ülkeler olduğumuz bir şey. Sahabe e, her birinin Gelen lafızlarında Allah Resulü Aleyhisselam yiyeceklerini emretti diyor. Şimdi yorum basit gözüküyor burada ama. Ya diyor şimdi diyor, yiyeceklerini versen diyor, adam diyor, pirinçlerini veriyor diyor. Pirinçte diyor işte öğrenci, fakir öğrenci var işine yaramaz diyor. Ne oluyor? Parayla vereceksin. Parayla ver daha çok işine yarar. Yani bunu, bu aslında şeriatı itham etmektir basit görünebilir ama unutucu olmayan Allah Azze ve Celle'nin şeriatını eksiklikle etkam etmektir. Çünkü eğer şu dediğin şey meşru olsaydı aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm sahabeden yani bu dinin ilk muhataplarından böyle bir örnek, böyle bir delil getirsen de işte bu sahabenin uygulamasına göre bazı durumlarda böyle bir şey var, böyle bir denilme istinaden dense eyvallah deriz hiç kimsenin bir itirazı olmaz. Ama işte bu zaman şartlarına göre biz böyle uygun görüyoruz. Bir sünnete muhalefet basit bir şey değildir. Bu bir yerde hata olur. Yani insan düşünmeden olur veya başka türlü şeyler olabilir. İnsan olmamız hasebiylelerimizden bu tip hatalar düşünmeksizin, kastetmeksizin meydana gelebilir. Bunu geçtik. Başka bir yerde mesela Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Müslümanların Şirk ehlinden, batıl ehlinden uzaklaşıp sederri etmeleri konusunda malumunuz net hadisler var. Bazılarını biz, işte bizden olmayanlar dersinde aktardık kitapta. Bunun delilleri mevcut. Hadisler bu konuda net. Yani bir Müslüman, insan, yani bırak Müslüman olmasını, insan fıtratı icabı içerisinde bulunduğu toplumun kalabalığından etkilenmeye muhataptır. Yani kudret olarak bunun aksine bir şey yok. Eğer kendisine sağlam önlemler almamışsa, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle radikal tedbirleri gibi, köklü tedbirleri gibi. Yani toplumuna, yani şirkeli bir topluluk onlara hakkı tebliğ ettikten sonra bu hak konusunda net çizgileri var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şu an bunu böyle kayfak bir zemine getirmeye çalışanlara aldanmayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela Hicir Suresinin sonlarında anlatılıyor. Fasta bima tu'meru ve a'rid anil müşriki Fasta çatlat demek. Bima en emrolunduğun şeyi açık net söyle. Ve a'rid anil müşriki çık koşanlardan da yüz çevir. Yani tebliğ ettiğin şeyin yüceliği Net çizgileri ilk önce senin gönlünde bir yer etsin. Bunun değerini bil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birilerine tebliğ etmek için, yani müşrik bir toplumda yaşadı. Onlara gönderildi. Onlara hakla tebliğ etmek için asla emrolduğu şeylerde taviz vermedi, veremezdi de zaten. Çünkü şu emrin muhatabı, beni ihtiyarlatan da bu suredir diyor Hud suresi. Hud suresine baktığın zaman daha 6. ayetinde şu emir dikkat çeker. Pestekin kema umirte. Emrolunluğun gibi dostluğu yani kendi belirlediğin, kendi seçtiğin şekilde değil. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bugün doğruluğa insanlar değişik değişik e, tanımlar getirebilirler istikameti. Ama Allah Azze'yle emrolunduğun gibi. Yani o sana nasıl emretmişse öyle dost doğru ol. Ve onun emri bakın bu. Fasta bima tu'meruh. Emrolunduğun şeyi net, çatlat, açık söyle ve müşriklerden de yüz çevir. Yani bundan yüz çevirenlerden sen de yüz çevir. Allah Azze ve Celle'ye dua geliyor arkasından. İşte tesbihle, namazların arkasındaki Allah Azze ve Celleye yakarmayla. Yani Allah Azze ve Celle bağını asla koparma. Bu bağın e, gevşemesin, zayıflamasın. Sıkıntılarla karşılaştığında, zorluklarla karşılaştığında Allah Azze ve Celle'den yardım iste. Gerçekten bu çok önemli bir şey. E, i̇nsan Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Samimi bir şekilde secdede Rabbinden istesin. Onun hazineleri geniş. Eğer kişi emrolunduğu gibi hareket eder ve Allah Azze ve Celle ile bağı sağlam olursa Allah'ın desteklediği kolu kimse alt edemez. Onun sırtını yere getiremez. Bu sebeple biz kuvvet unsurumuzu iyi bilirsek, onun her şeye kadir, maddi manevi olarak her türlü kuvveti bize sağlamaya kadir olan, tevekkül edilmeye layık olan, yani bu tevekkül biz Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettiğimizde herhangi bir tereddüdümüz olmamalı. Ama en çok Allah'a tevekkül konusunda tereddüt ederiz. Yani ben Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparsam, sadece Allah'tan korkarak ve sadece Allah'tan umarak, bunu yaparsam, acaba korktuklarından emin, umduklarıma nail olabilir miyim? Bu tereddüttür. Bu tereddütle yapılan bir tevekkül tevekkül değildir. İnsan bazen e, yaratılmış bir şeye bile tevekkülü bundan daha fazla oluyor. <gülüyor> Bu Allah'a tevekkülün zayıflığı bak. Yaratılmış bir şeye olan tevekkülün arabaya biniyorsun, araban seni gitmek istediğin yere götüreceğini olan güveni Allah'a açık <gülüyor> onda güveninden neredeyse daha fazla hale geliyor. Allah korusun. Eğer Allah'ın vaadinde sadık, hak olduğunu biliyor, buna iman ediyorsa bizim bu konuda hiçbir tereddütümüz olmamalı. Bizim tereddütümüz, sıkıntımız sadece doğru amel ediyor muyuz bu konuda olmalı? Yani doğru amel ediyor muyuz? Bunu da ancak delille sağlarsın. Zanla amel eden bir çoğal berbat eder. Delilsiz hareket edenler bu yüzden, yani hani bir örnek vermiştim, şayet bu toplum kurtulursa, biz de kurtuluruz. Yok kurtulmazsa en azından dünyam yoluna gider. Münsabın iman dedik buna. Yani münafıklar imanıdır bu? En azından dünyamızı kurtaralım. Yok ahirette varsa, cennette varsa o da işte kısa günün karım derler. Onun gibi işte fazladan cabadan gelir düşüncesiyle bir iman münafıkın imanıdır. United States kesinlikle iman ediyoruz ki ahiret var. Ya cennet ya cehennem şeklinde. Sonsuz bir hayat var ve bizim iman ettiğimiz Rab Allah Azze ve Celle yedi kat semanın üzerinden her bir semanın arasındaki mesafe 500, yıl, 500 bin yıllık mesafe diye geliyor. Bu kadar mesafenin üzerinde bütün kulların kalpleri onun elinde i̇ki parmaklarından iki parmağın arasındadır dilediği gibi evirip çevirir kulların kalpleri onun elinde. Sen kulların gönüllerini etmeye çalışsan bunu asla beceremezsin. O yüzden boş şeylere zorlama kendini. İnsanların gönlünü etmek için e, kendin çabalara girme. Bir akiz, Allah sana çok daha kolayını emrediyor. Çok daha kolay. Sen Allah'a razı et. Allah insanları senden razı et. Sen Allah'a razı et. Allah sultanını değiştirsin. Kralını, yöneticisini değiştirsin. Sen Allah'a razı et, dünyanın imkanlarını senin ayağına akıtsın. Eğer istediğin dünyaysa tabi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Aleyhisselam geldiğinde, Ey Muhammed Debi Sallallahu Aleyhisselam. Rabbin seni iki şeyde muhayyer kıldı. Ya onlar e, bu şey üzerine geliyor. İşte Mekkeli müşrikler, e, madem işte sen Rabbin dedikleri doğru, sen Allah'ın Resulüsün, madem öyle söyle, Uhud'u altına çevirsin. Ki sana iman edelim dediler. Böyle olursa iman edeceğiz. Bunu isteyeceğim de, de ve Rabbinden bunu diledi. E, dua etti Rabbine. Bakın dua kapsı. Rabbinden bunu diledi. Cibir'i gönderdi Allah Azze ve Celle ve Cibir dedi ki Ey Muhammed Rabbin sana selam ediyor ve diyor ki dilerse dilerse, udu altına çevirecek fakat onu böyle altına çevirdikten sonra eğer iman etmezlerse bir daha onlara tevbe kapsı kapanacak. Veyahut da bundan vazgeçti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine merhametten dolayı bundan vazgeçti. Çünkü böyle bir delilden sonra, net delilden sonra artık iman etmemek, yani imtihan manasının kapanması demek artık. Hani bazılar der ya, işte biz Allah varsa niye göremiyoruz? Allah'ı herkes görse iman edenle yetmeyenin bir farkı kalmaz. Yani dünyada bulmuş gayemizin bir manası kalmaz. Cennetler bunun için. Cehennem bunun için. İman edenle iman etmeyenin ayrılması için. Yani dünya hak ile batılın ayrılma yurdudur. Sen hak tarafından mı yer alıyorsun, batıl tarafından mı yer alıyorsun? Her meselende. Şimdi e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eğer bir kimse, bir insan... Allah'a itaat dışında bir şey sebebiyle övülürse, kimler bunu övüyorsa, bu kimseyi övenler mutlaka onu yererler, zemmederler diyor. Allah'a itaat dışında bir kimse övülürse, onu övenler yerenlere dönüşür, kıl kınayanlara dönüşür diyor. Bakın, insanların kalpleri Allah Azze ve Celle'nin Allah kendisine itaat dışında bir şeyden dolayı övüldüğünde böyle demek ki o kulundan aslında intikam alıyor. Yine beşerin yükselttiği hiçbir şey yoktur ki Allah onu yerine geçilmesin. Yani alçaltmasın diyor. Hani işte, bunu e, devesinin geçilmesi üzerine söylüyor. Yani Adba adlı devesi deve yarışlarında önde geliyordu ve bu Allah Resulü'nün devesi artık geçilmez diyordu insanlar. Ve bir gün akba geride kalıyor. İnsanlar böyle sağda solda teretle düşmüş bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatı o zaman bu hadisini söylüyor. İnsanların, beşerin yükselttiği hiçbir değer yoktur ki Allah onu aşağılara indirmez. Ama bir kimseyi bir şeyi Allah yiyecekmişse onu kimse indiremez. Bu sebeple bizim razı edeceğimiz makam kolay. Yani Allah bize kolayını emrediyor. Sen Falanı, filanın savcayı filancayı filanca milletleri falanca kimseleri razı edemezsin. Dünyaları kazanamaz. Fakirliğe uğrasan bundan kendi gücünle kurtulamaz. Gözün görmez olsa kendi gücünle görür hale getiremezsin. Başının ağrısını kendi gücünle dindiremezsin. Biz aslında sahip olduğumuz değerler kadar aciziz. Yani Allah bize ne vermişse biz bunların hepsinden aciziz fakat Allah'ın verdiği nimetlerden gafiliz. Bunların asıl sahibinden gafiliz. İşte bu gafletten kişi uyanıp da her şeyin, bütün mülkün sahibi olan ve yedi kat semanın üzerinde bütün kainatı idare eden doğa olaylarını, insanların kalplerini, davranışlarını, hepsini kontrol eden Rahman Azze ve Celle'ye iman ettik. Biz onun kulu olduğumuzu, yani ya Rabbi benim nasiyem, anım, yani yönetimim tamamen senin otoritemdedir. Dilediğin gibi evrip çevirirsin. Yani kendinizi kabir elinden sayın diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Aslında bu hakikati anlamak. Kendini kabir elinden say. Kabir elinde olduğunu düşün. Öldüğünü düşün. Kabirde olduğunu düşün. Dünyadaki olaylardan da haberdar olduğunu düşün. Neye gücün yeter? Söz söylesen sesini kimse duymaz. Sana bir şey söyleseler sen işitmezsin. Ne elin kalkar ne kolun kalkar. Yani böyle bir acizliktesin. Kendini kabir evinden say. Yani senin sahip olduğun her şeyin sahibi maliki, Rabbi Allah azze ve celle. Senin sahibin o. Bu hakikatten uzaklaşma, kulluğunu unutma. Sen tamamen Allah azze ve celle'ye aitsin. O yüzden kendi tercihine, kendi kafandan veya başka alternatiflerle farklı bir yol tutmaya kalkma. Onun rasulüyle gönderdiği hidayete tabi olursan, evni e, takdiriyle Allah azze ve celle'nin evni otoritesiyle şer'i emirleri arasında tam bir uyum içerisinde bu hayatı güllük gülistanlık yaşarsın. Başına musibetler gelse dahi, en şiddetli sıkıntılara uğrasan dahi, Allah yolunda dünyada gönlün rahat olur. Çünkü Rabbin var. Yani ona imanın var, ona tevekkülün var. Zahidlerden birisi Şakirki belhi miydi? Allah rahmet eylesin. O insanların e, şiddetli kıtlık zamanlarında yani herkes aç, sefil bir vaziyette e, kral tabi konfor içerisinde mülk içerisinde kralın kölelerinden birisini görüyor. Bu Şenşahrak ya diyor herkes kıtlık içerisinde kırılıyor, fakir millet fakir düşmüş. Sen nasıl böyle sevinçli olabiliyorsun? O diyor ki. Ben diyor, kralın kölesiyim diyor. Yani ben kralın kölesiyim. Yani e, aç değilim, açıkta değilim. Yani e, malım kalmasa o verir, beni destekler diyor. Şakit e, bu sözlerine etkileniyor. Ben diyor, ne kadar gafilmişim diyor. Bu aciz bir beşerin krallığından dolayı bu kadar bu musibitler içerisinde şen şakrak. Ben Rabbimi unutmuşum, diyor. Her şeyin sahibi olan, her şeyin, yani bitmez hazineleri mülklerin sahibi olanı unutmuş. Gerçekten insan bundan gaflet etmesin, sadece şuna dikkat etsin, ben onun emirlerine uygun hareket ediyor muyum? Yaptıkları, onun Rasulü ile gönderdiği dosdoğru dine uygun mu, değil mi? Bizim dert dinlememiz gereken tek şey bu. Yani mallarımız, servetlerimiz bu konuda heba olsa, Sıkıntı değil. Çünkü hazineleri tükenmeyen bir Rabb'in kuluyuz biz. Zaten bizim sahip olduklarımız da bizim değil. Kaybettiklerimiz de bizim değil. Yani kaybettiklerimiz de aslında bizim değildi. O halde neyin tasasını çekiyoruz biz? Bizim tasa çekmemizin tek sebebi işte bu kafletimiz. Yani hakikatten gafil olmamız bir şeyleri e, kendimiz Sahiplerinliğe kalkmamız. Buradan baktığımız zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> insanların, ümmetinin özellikle, Müslüman ümmetin kafirlere de bir rahmettir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela şu Uhud kıssasında olduğu gibi onlara da büyük bir şeydir aslında. Rahmettir. Yani onlar için de rahmet diliyor. Yani onlar azaba uğrayıp da kafir olarak olmasınlar, imanlarına her zaman bir şey olsun, kapı olsun diye altına çevrilmesini istemiyor. Yani ben hüccetini tamamladım, haklı olduğum ortaya çıktı. Bunun derdinde değil bak. Ümmetine merhametten dolayı tam tersin. Yine e, savaşlardan birisinde hatta Kabe dönem Mekke döneminde de Kabe'de başına deve işkembesi atıldığında da aynı şey e, rivayet ediliyor. Benzeri dağlar meleğim diyor ben ey Muhammed sallahu aleyhi ve sellem. Ben dağlar meleğim. Dilersem e, işte şu iki dağı bunların tepesine geçirebilirim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü'nün düşüncesine bakın. Bunların neslinden ben iman edecek kimselerin çıkmasını ümit ediyorum. Yani Allah'ın dinine, bu davete hizmet edecek, iman edecek kimseler çıkmasını istiyorum diyor. Bedir Savaşı'nda dua ettiği zaman söylediği sözler bunlar, buna benzer şeyler. Bir bakıyor ki Müslümanlar bir avuç. Müşriklere bakıyor ki hepsi donanımlı, atlı, silahlı. Yani e, zahiri sebeplere baktığın zaman bu ordunun bunlar gelmesi imkansız. Dile kolay geliyor bu da. Yani böyle bu orduları içerisinde olsanız, karşı karşıya olsanız böyle düşünün. Yani kaç kişiler? 300 kişiye. 3000 kişi. Bu dile kolay. 300 nerede, 3000 nerede? Donanımlar da o biçim. Allah Resulullah bir kaç saat dua ediyor <gülüyor> Rabbine yalvarıyor. Ellerini açtı diyor. Hatta Bekir Radyalan omzundan şeyi düştüğü için diyor. Atkısı veya ridası düştüğü için geldi tekrar e, sardı falan. Bu şekilde rivayetler geliyor. Diyor ki e ey Rabbim diyor şahit et diyor. Bu ümmeti burada helak edersen sana e, kul kimse kalmayacak diyor. Şimdi Hı. olay şu değil bakın. Bu kimselerin hepsi öldürülse Allah yolunda şehitler. Hepsi kendisini kurtarır olsaydı biz olmazdık. Biz iman eden kimseler olmazdık. Allah azze ve celle bugün bizi şu ortamda bulunduruyorsa bizim için dilediği hayrı düşünmemiz lazım. Allah azze ve celle'nin bize murad ettiği yani bu akide, bu istikamet üzere öldürürse dileğimiz odur. imanlarımız üzerine canlarımızı alsın. Bunu dilemişse Allah azze ve celle tarafından bize verilen dünyalar Krallıklar sultanlıklar karşında değişir misiniz? Yani kendini bilen insan bunu değişmez. O halde bizim kaybedeceğimiz dinimizden başka bir şey yok. İbn Hayyim Allah rahmet eylesin zindana atıldığı zaman yaptığı dualardan birisi şu. Ya Rabbi musibetimi dinim hakkında kılma. Yani dinimde fitneni fitneye düşürme. Dünya önemli değil. Yani suçsuz yere Allah'ın dininin hakikatini anlattığı için insanların saptırmalarına, <gülüyor> biraklarına karşı çıktığı için bu adam alim <gülüyor> hapse atılıyor. İmni kayındaymallah. Senelerce hapiste kalıyor. İmni teymiyde bunlardan biris. O hapisteyken bu dual yapıyor. Ya Rabbi yani şurada zindana girmiş bu önemli değil. Fakat musibetimi dinim hakkında kılma. Şimdi düşünelim. Benim çok param olsaydı çok imkanlarım olsaydı da, harici olsaydım, mutezile olsaydım veya suri olsaydım daha mı iyiydi? Allah korusun. Yani Allah bize öyle bir hazine mutfetmiştir ki, dünya hazineleriyle değişilmez. Biz bu hazineyi korumak zorundayız. Yani bununla mükellefiz. Ne bir akılcının aklıyla süslemeleri, ne bir keşif sahibinin göz boyamaları, ne bir siyasetçinin dalavereleri, Hiçbir şey bizi e, bu sahip olduğumuz Allah'ın bize lütfettiği bu akideden alıkoymaması koymaması için gereken tedbirleri almamız lazım. Çünkü eğer Allah Haziretülle bir kimseye bir nimet lütfeder de onun şükrünü bilmezse o kimse şükrünü ne dâhetmesse Allah onu ondan alır. Eğer şükrederse ne inşekertümle ed inşekertümle edidir nekum. Eğer şükrederseniz size artıracağım diyor. Mesela ilmi bir nimet olarak düşündüğümüzde burada. İlmin şükrü nedir? Öğrendiğini amel etmek. Bunu yaparsan le eziden lekün hitabının olur. Allah sana yolları öyle açar ki sen eğer öğrendikle öğrendiklerini amel ederse, bu ilimde e, böyle mektepler, üniversiteler okumamış insanlar Hadis profesörlerinden çok daha iyi Allah Resulü'nün sözlerinin sayı olanını sayı olmayanını bilirler. <gülüyor> Bu dinle amel edenler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sünnetine kıymet verenler. En basitinden bakın, mesela şanı, cihanı tuttuğu için söylüyoruz bunu. Şeyh Elban Raymolla. Hangi üniversitede okudu? Hangi e, dallarda master yaptı, doktora yaptı? Hiçbir şey. Babası Hanefi'ydi. Üstelik hanefiydi. Koyu bir hanefiymiş. Mutasip bir hanefiymiş. Şeyh Elbani böyle bir ortamda, yani onun durumu gerçekten çok enteresan. Yani Allah'ın demek ki e, İmam Sui olan dediği gibi <gülüyor> ilim bir nurdur, Allah onu bir diyere koyar. Şimdi Elbani'nin imkanlarına baktığınız zaman yetişme ortamı, bulunduğu yer yani... Onun elinden tutacak hadis hocaları bu işin uzmanları yoktu bak. Veya mektep gibi, e, üniversite gibi, hatta bilgisayar gibi bu tip imkanlara da sahip değildi. Elvan Rahimullah'ın ömrü artık kaç seneydi? Tam yaşını hatırlamıyorum da vefat ettiği e, Diyelim 70-80 senelik bir ömür düşünün. Bu ömür içerisinde hayatı ilimle geçiyor. Bugün e, hadis ilimleriyle uğraşan herkes ister hoşlansın elbani, ister hoşlanmasın yani yükemedikleri bileği öpmek durumundalar. Yani her ne kadar bazı görüşleri kabul edilmese bile, reddedilse bile elbani artık bugün kaynak bir insandır. Bunun işte e, listeler tutan şeyhleri yok. Bunun işte üniversiteleri, doktoraları, masterları yok. Ama Allah bu sünneti onun yani aciz imkanlar içerisinde yaptığı çalışmalarla ihya etti. Belki hayatında bunun karşılığını çok göremedi ben öyleyimolla. Hayatımdayken hep muhalefet gördü. Ülkesinden sürüldü. <gülüyor> Surda gitti, Sur'dan bile kovuldu. Ne için? Şimdikilerin gözünde çok basit bir mesele için. Kralın resimleri duvarlarda diye. Bunu indirmek istedi. Maslahatçılara bakın. ya yani maslahat. Daha önemli şeyleri anlatabilmek için işte bir suret. İşte sen zaten surete mi tatıyorsun sanki? Sana göre ne değeri var? Duru versin orada sen birbirini anlat. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bakın bu maslahat. Sözde maslahat yani. Ama Elvan Raymolla yurt dışı edinmek pahasına hem de Suud gibi bir yerden yurt dışı edinmek pahasına Böyle bir şey gözüm vardı. Kendisine video için bir şeyler tekrar dediği zaman yani video bugün mesela video fitnessne bulaşanlar haram olduğunu söylemelerine rağmen bulaşanlar neymiş efendim? Başkalarına İslam anlatmak, başkalarının Müslüman olmasına vesile olmak veya tevhidi tanımalarına, selefin akidesine tanımalarına vesile olmak. Yani daha büyük hayrı istiyoruz. Tevhilleri bu. <gülüyor> Bakın ümmetin alimleri Elvan Raymullah bir tanesi binbas. Elvan Raymullah'a bunu sorduklar zaman... Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Başka bir yerde ses neyimize yetmiyor diyor. Yani Allah bunu haram kılmış ya. Eğer bunda bir maslahat olsaydı, yani bütün bunları anlatmamızın sebebi bu. Bunda bir maslahat olsaydı, yani videoyla, insanlara anlatmakla, yani... Şeklen şu an zahirde, gerçekten de diyelim Avrupa'da yapılan davetlerde bir sürü insan Müslüman olmuş. Şovlar yapıyorlar bunun için. İşte videolarda anlatma sebebiyle. Allah'tan korkun demek lazım bunlara. Bunların hepsi Allah'ı unutmuş insanlar. Sizin video kullanmanız mı bunlar Müslüman yaptı? Bunu sorun. Sizin Allah'a isyan etmeniz mi bunları Müslüman yaptı? Eğer Allah bunların Müslüman olmalarını dilemişse, sizin videonuzun buradaki etkisi neydi? Siz meşru bir sebebe mi sarıldınız, gayrı meşru bir sebebe mi sarıldınız? Onlar diyelim Müslüman oldu. Siz ne oldunuz? Sizin durumunuz ne? Hükmünüz ne? Ellerini vicdanlarına koyup, Rablerine tevbe etsinler yani. Biz Allah'a isyan etmeseydik bunlar Müslüman olmayacaktıdır. Bakın bunun açıklaması budur. Biz Allah'a isyan etmeseydik insanlar tevhid'i tanımayacaktı. Onların sözünün meali bu. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a bakın. Yani herhangi bir haram unsur var mı? Yani onun davetinde, sahabelerinde yani Müslüman olsun diye birileri Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapıyorlar mı? Sahabede bu yok. Hatta biz bunu değişik e, vesilelerle anlattık. E, Hakim bin Hizam radıyallahu anh var. Bu sonra da Müslüman olmuş ama Mekke dönemindeki bu Allah Resulü'nün çocukluk arkadaşlarından biri sayın zamanda. Allah Resulü'nü çok seviyor. Hakim bin Hizam. Allah Resulü'nün çocukluk arkadaş. Yani evveliyatından biliyor. Ona müthiş bir sevgisi var. Fakat artık kavminin baskısı mıdır, ortamın e, çeşitliliği midir, nedir? Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de nübüvvetini açıkladığı zaman o zaman iman etmiyor, tabi olmuyor. Mekke döneminde asla gelip Müslümanların arasına da girmiyor zaten. <gülüyor> Fakat hep sevgisi var. Boykot uyguladıkları zaman, yani Ebu Talip malını mülkünü seferber ediyor Müslümanlara, kendisi müşrik olmasına rağmen. O zaman... Yardım edenlerden. Yani yardım derken şöyle bir yardım. Yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teşekkür'ün müşriklerin yardımını kabul etmiyordu. Müşrikler sırf Müslümanlar e, malı ucuz alamasınlar diye Müslümanlara fiyatları çok yüksekten çekiyorlar. Alamayacakları fiyatlardan. Bunlar uygun fiyatla bunu sağlıyorlar. Böyle bir şey. allah Resulü <gülüyor> Teşekkür'e satıyorsam Medine'ye hicret ettikten sonra işte yıllar geçmiş. E, artık Müslümanlar bir imkan sahibi olmuş. Mekke'nin o sıkıntıları gitmiş. Allah büyük bir lütufta bulunmuş. Ee, onların durumlarını genişletmiş. Rahatça dinlerini yaşıyorlar. Daha dün, yani 13 sene süren bir zaman dilimi 13 sene, ya bir tane namaz, bir tane namazı şöyle gönül huzuruyla kılabilsinler. Böyle bir şey yok, 13 sene boyunca. Bir korkmadan kılabildikleri, yani müşriklerin eziyet edip e, şuradan buradan canlarını sıkmadıkları bir gün neredeyse yok. 13 sene sürekli buna muhatap olmak. Burayı açmışlar. Allah Azze ve Celle Medine'de büyük bir e, imkan mutfetmiş. Davet etmedikleri insanlar, bu zorluklarla davet etmedikleri insanların gönlüne allah İslam düşürmüş. Onlar da gönüllerini e, Muhammed Aleyhisselatı'nın ashabına açmışlar. Her türlerinde. Bir ekmeğe varsa yarısını bölüşecek şekilde. İki tane hanımı varsa... Hangisini istersen boşayayım onunla sen evlen diyecek <gülüyor> kadar. Allah bunu nasip etmiş. Böyle bir ortamda hakimin Hizam geliyor. İşte pazardan en beğendiği bir kumaş alıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a henüz müşrik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hediye getiriyor. Çünkü ona sevgisi var. Düşman değildi yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı uzattığı zaman söylediği şey şu. Ben bir müşrikten hediye kabul etmem. Maslahatçılar ne diyor şimdi, sulandırılmış maslahatçılar? Yahu ne var bunda? Onu kabul etsen de onun gönlü İslam asınsa fena mı olur? Fakat Allah Resulü aleyhisselatıysa bundan yasaklanmış. Yani bir harap. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların dinleri ve dünyalarıyla ilgili maddi ve manevi bütün maslahatları Kur'an ve sünnette mevcut. İnsan Kur'an ve sünnette bu maslahatı yakalar veya yakalayamaz. Bunun dışında alternatif bir maslahat getirmeye çalışan ise aslında mevsedetini ta kendisini getirmiştir de kendisi bilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ayetinde buyurduğu gibi, ''Sizin şer gördüğünüz bazı şeylerde hayır vardır, siz bilmezsiniz. Hayır gördüğünüzde de şer vardır. Siz bilmezsiniz fakat Allah bilir.'' Biz madem böyleyiz, yani insan haddi zaafı itibarıyla bilmez. Hayrı, şerri günüyle bilmez. Hayır görünür ama şerdir o. Şer görünür ama hayır vardır onda. Bilemeyiz. O halde bunun hükmünü sakın kendin üstlenme diyor Allah Azze ve Celle mesajında. Allah bilir. O halde dinde gelene tabi ol. Sen bütün masraatlara sahip olursun. Görünüşte şer bile olsa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de çektiği sıkıntılar hayır mıydı, şer miydi? Görünüşte şer ama hayır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam üzerinde dünya çiçeklerinin açılmasından korkuyorum diyor mu? Sahabe diyor ki e, malın mülkün diğer bir adı hayırdır. Hayır diyorlar ya hayır hiç e, hayırdan başkasını getirmiyor Allah Resul diyorlar. Yani mal sevgisi. Mal yani dünya malı buna hayır diyorlar ya Hayır, diğeri de ıslahi hayır. Yani bildiğimiz şerrin zıttı olabiliyor. <gülüyor> yani hayır, mal, hiç hayırdan başka bir şey getirmiyor Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmeti işte bununla imtihan edileceğini. Yani görünüşte hayır bile olsa aslında bu ümmetin başına e, dünya çiçeklerinin açılmasının, insanın kendisini dünyaya kaptırmasının büyük bir şer olduğunu bilmiyor. <gülüyor> maslahat ne o zaman? Bugün insanların maslahat için Allah'ın ve Resulü'nün emirlerinden taviz verdikleri meseleler işte bu dünyalık manasındaki hayırdan mahrum olmayın diyeceğiz. Dünyalık herhangi bir makam, mal veya herhangi bir imkandan taviz vermemek için dinden taviz veriliyor. Bunlarına maslahat diyorlar. Bu şahısların verdiği masraatları için. Onlar aslında kendi şahsi maslahatlarını, insanların kendi maslahatlarını dinin maslahatıymış gibi arz ediyorlar. Ve bunda, e, bunu dini kılılarda sunuyorlar. Hiçbir Bir de yok. bakıyorsunuz ki şayet siz sünnetle amel ederseniz işte bu maslahatları kaybederiz diyor. Hangi maslahatları? Ben işte canım sıkıntıya uğrar. Benim canım sıkılır, üzülürüm. Benim malım eksilir, benim çocuğum eksilir, benim işte şunu eksilir, bunun eksilir. Bak bunlar hep bizim maslahatlarımız. Allah Resulü Vesselam'ın bu manadaki masrafları hepimizin maslahatından daha değerli idazıdır. Allah Resulü'nün de canı vardı, onun da hanımı vardı, çoluk çocuğu vardı, ailesi vardı. Eğer bu maslahatları düşünmek sebebiyle Allah'ın dininden taviz olsaydı, derdi neydi ki Ammar bin Yasir'in annesi, babası Yasir Resulü'ne ilk şehitler, derdi neydi bunların canlarından oldular? Ebu Bekir radıyallahu anh. Veya ilk Müslüman olanlar. Bunların derdi neydi? Bunlar da maslahat düşünürdü ve bu davet hiçbir zaman kayım olmazdı. Onlar maslahatı doğru anladıkları için kişiyi cennete kavuşturan şeylerin, kişiye fayda sağlayacak en büyük maslahat olduklarına iman ettiklerine, yani Allah Azze ve Celle için bizim için tercih ettiği, Allah bizim için ne tercih etmişse, neyi seçmişse, neyi dilemişse, en hayırlı maslahatın o olduğunu bildikleri için onlar verdiği şahsi masraflarını terk ettiler. Allah'ın dinine adapte oldular. Resul'ün sünnetine adapte oldular. En büyük masyata kavuştular. Halen hayırla yad edilirler. Bunun sebebi Musab bin kıssası sadece sahabelerden bir tanesi. Musab bin Ümeyr, zengin. Zengin bir ailenin çocuğu. Kokulu. Annesi güzelce kokular. En güzel elbiseleri giydirir. Bugünkü tadime işte ütülü falan yaparlar ya. Cicili bicili giydirler. Yani parmakla gösterilen birisi Musabdun'un Resulü. Müslüman oluyor ne için? Bunların hepsini terk etmek için. Bir gün yani bu Müslüman olmuş. Annesi babası alabildiğine bilgine değer verirken Müslüman olduğu için bütün şeyleri kesmişler. Alakaları kesmişler artık zaten. Ve fakirlik içerisinde. Elimizin e, yamalık, yırtık, pırtık. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bugünü bugün o anını görüyor da gözleri doluyor. Dünkü hali gözlerinin önüne geliyor Mustafa bin Meyr. İşte maslahat bu. Yani Allah'a isyan üzere yaşanacak bir dünyanın nimetlerindense bunlar maslahat değil. Maslahat kırıntıyla da karnın doysa Allah'ın dinine sahip olmak. Allah'ın dinini kaybetmemek. Allah'ın sana lütfettiği sahih akideyi kaybetmemek. Bunun için neyin varsa verirsin sözde. İşte bununla imtihan oluyoruz. Allah her şeyini almıyor ama yine de. Allah bize büyük bir lütufta bulunmuş zaten. Yani biz büyük bir masraatin içindeyiz. Daha başka farklı maslahatlar peşinde olmamamız lazım. Eğer maslahat dediğiniz şey dünyaysa, kadınsa, eğlenceyse, imkanlarsa Allah Resulü Aleyhisselatü ise bunların hepsini elinin tersiyle itmiş birisi. Onun sahabeleri hakeza böyle. Yeri geldiğinde Mücadele Suresinin 22. ayetinde geçtiği gibi onları, iman edenleri, anneleri, babaları, öz kardeşleri bile olsalar, yakınlar bile olsalar, Allah'a ve Resulüne yan çizmiş kimselere, isyan eden kimselere sevgi besler bulamazsın diyor. <gülüyor> ve sahabe, e, sahabe bir Ebi Vakkas radıyallahu anh mıydı? Kubat edin, Samit miydi? Babasının kellesini getirdiği zaman Allah Resulü aleyhisselatü sana. işte müşriklerden birinin kellesi Allah Resulü diyor. Kendi babasının kellesi. Başka bir yerde, Ömer radıyallahu anh esirler yapılacak muamele konusundaki sözüne dikkat edin. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, şu esirler var ya diyor, savaştaki esirler, bunları diyor, kimin akrabasıysa ona ver, hepsini, onun kellesini alsın ki Allah Azze ve Celle bizim kendisinin dinine ne kadar sabit kadem olduğumuzu görsün diyor. Hmm. Abdullah bin Abdullah bin Ubey bin Selul diyor ki, hakkında ayetinmiş. inmiş aziz olan, zelil olanı Medine'den çıkaracak sözünü söylemesi üzerine ayet iniyor. Abdullah, oğlu Abdullah diyor ki babasına baba diyor vallahi diyor sen e, aziz olan Muhammed zelil olan ise benim diye bunu itiraf etmekçe, açıkça ilan etmekçe ben seninle muhatap olmam diyor. Allah Resulü ve Vesselam'a geliyor diyor ki Allah Resulü duyuyorum ki diyor yani bunun hakkında ayet indi babam eğer öldürecekse Olur da öldüreceksen sakın bu görevi başkasına verme. Onun kellesini ben getireyim, ben öldüreyim diyor. Çünkü diyor eğer başka bir Müslüman kardeşim öldürür de günün birinde işte e, sırt babamı öldürdü diye ona karşı bir şey hissetmeyin diyor. Onların Allah'ın dinle bağlıkları bu. Masraat anlayışlarını buna göre düşünün. Bizim tek maslahatımız var bizi Allah Azze ve Celle'nin katında kurtaracak şeyler, yoksa ne dünya, ne dünyalıklarla ilgili şeyler, ne makam, ne de daha başka. Yani Allah'ın rızası dışında kalan herhangi bir şey. Allah Azze ve Celle bizleri kendisinin razı olduğu amellere muvaffak kılmasıdır razı olmadığı şeylerden de bizi uzak tutmasını imkan vermemesini dileriz. Subhaneke Allah'ın ve ve aldın mı?